Merhabalar, 94 94.9 Açık Radyo'da Beşnefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Whiplash'in müziğiyle başladık. Filmin müziklerini Justin Herbert imza atmış, onun orijinal parçalarından biriyle uvertürle başladık. E, telefon attığımızın öbür ucunda program ortağım Melis Behril var. Merhaba Melis. Merhaba. Merhaba. Evet, her hafta olduğu gibi sizlere öncelikle vizyon filmlerini tanıtacağız ama ona geçmeden önce öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun iletişim numaraları, telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e posta adresi ise sinefiller.gmail.com.com. Evet, bu hafta e, bol ödüllü geçen senenin en çok konuşulan iki filmi birden vizyona giriyor. Sinefiller e, için aslında çok keyifli bir hafta bence o açıdan. Onun evet, dışında genel olarak kalabalık bir hafta bu arada. Sekiz evet. film var ama bunların arasından bu ikisi çok e, açık ara öne çıkıyorlar. Evet, e, hazır müziğini de dinlemişken Whiplash başlayalım istersen. Evet, Whiplash e, aslında geçen Şubat'tan beri konuşuluyor. Sundance'de premierini yaptığından beri hatta biraz daha geri gidersek bir sene önceki Sundance'de de kısa film versiyonu ödül aldığından beri e, konuşuluyor. E, uzun metraja parası yetmediği için kısasını çekip oradan e, kendine fonlar bulup uzun metrajını yapmış Damien Chazelle e, çok genç bir yönetmen başrollerde de Miles Teller ve J.K. Simmons götürüyorlar filme. başka oyuncular da var ama bütün aslında hikaye o ikisi arasında geçiyor. J.K. Simmons'ın da bu rolüyle hani her sene oyunculuk dallarında e, bir kişi olur ve bütün ödülleri alır. Ve Oscar'ı da onun alacağını herkes kabul eder ve %90 o da alır. J.K. Simmons bu senenin yardımcı erkek oyuncu dalında o kişisi. Evet, var. benim açıkçası pek itirazım da yok bu duruma. Hem yani uzun süredir çok severek takip ettiğimiz bir oyuncu J.K. Simmons ve hani bu projede de... E... Böyle hani hafif bir rolle de e, özellikle taltif edilmek için de bu ödülü alıyor değil. E, Whiplash bence çok kuvvetli bir film. E, enteresan bir film. E, müzik filmi sevenler için, müzik dünyasında geçen filmleri sevenler için de e, aslında çok klasik bir anlatı da sunmuyor. Sıra dışı bir film diye de düşünüyorum. E, ben çok keyifle iki kere izledim. Ee, ve zannediyorum birkaç kere daha izleyebilirim. <gülüyor> Özellikle evet. hani caz müzisyenlerinin, caz müziği severlerin çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Hani tekrar tekrar seyretmeye çok değer bir tarafı var. Öğretmen-öğrencilik ilişkisi üzerine de çok şeyler söylüyor. Hani müzik dışında da e, hani çok farklı açılardan okumaya da e, açık bir film gibi geliyor bana. Evet. Bir yandan hani. Hırs ve en iyi olma üzerine de söylediği şeyler var ve e, dediğin gibi yani oldukça farklı bir film. Genelde hele Amerika'dan gelince müzik filmi, işte öğretmen-öğrenci ilişkisi, hırslı bir genç falan dediğimizde beklediğimiz kafamızda bir takım şeyler var. E, türlerle gelen oturmuş e, kavramlar var. Wipash onlara oturmuyor ve e, beklediğiniz şekilde de yaklaşmıyor karakterlerine. Öyle bir gidelim de içimiz ısınsın ah ne güzel genç çocuk davulcu olmaya çalışıyor hikayesi pek değil öyle. İkisini de ayrıca itici olarak yani evet itici diyebiliriz yani. Şimdi bir yandan da hani aralarındaki o ilişki, itişme, savaş neredeyse. Bir yandan gayet de heyecanlı bir sinema deneyimi yaşatıyor aslında. Bütün film boyunca olan biten oturuyorlar çalıyorlar, oturuyorlar çalıyorlar ama e, o kadar iyi bir şekilde e, sunulmuş ki bu hiç öyle bir neredeyse sadece iki kişi arasında geçen bir e, güç kavgası gibi görünmüyor. Çok daha büyük yerlere gidiyor ve çok daha keyifli bir hale geliyor izlemesi. Bir sürü detayı da böyle çok çaktırmadan veriyor bize. Miles Taylor'ın canlandırdığı Andrew çok genç bir müzisyen. Davul çalıyor ve ülkenin en iyi müzik okullarından birinde daha birinci sınıfta bir öğrenci. Ama bir çocukluğundan beri davul çaldığını buna meraklı olduğunu görüyoruz ve de hani ülkenin en iyi okuluna girecek kadar da yetenekli olduğunu anlıyoruz. Ee, ve de hani okulda idoli olarak gördüğü ve bu tarz okullarda genelde stüdyo derslerini, e, orkestra derslerini veren e, bir hoca var. Fletcher adında işte J.K. Simmons da onu canlandırıyor. Onun da idoliştirdiği, e, onun elemanlarından biri olmak istediği bir gün birim. E, ama tabii aynı zamanda bir korku figürü de genel olarak okulda onu da hissediyoruz. E, onunla olan ilk karşılaşmalarından başlayarak bizi bu ikinin ilişkisini E, anlatıyor aslında Whiplash. Fletcher ise öğrencileriyle e, son derece sert bir ilişkisi olan e, bir e, öğretmen. Zaman zaman aslında öğrencileriyle böyle sakin sakin ve uysal uysal konuşurken de görüyoruz. Özellikle Andrew özelinde. Ama bütün bu konuşmaların aslında tamamen manipülatif amaçlı olduklarını e, ve sonrasında Ee, hakikaten e, içinde hakikaten kötücül bir damar olan da bir adam. Hani onu da kabul etmemiz lazım. Ee, Hem de hastalıklı tarafları yok değil yani. Aynen ikisinde de var. Ee, kendisi zihninde bir şekilde bunları rasyonalize ediyor. Bir mantık çerçevesine oturtuyor bu yaptıklarını. Tabi onun arkasında e, her zaman klasik olarak gördüğümüz işte onları itmek, daha iyi olmaya itmek öğrencilerini. İşte bir Charlie Parker kolay kolay çıkmıyor. İşte ancak zorlarsanız Charlie Parker. Ya yani içinde Charlie Parker olma. Yeteneğini taşıyan e, ceferine sahip olanları ancak ittirerek hani o noktaya getirebilirsiniz. Zamanında o da ittirilmeseydi Charlie Parker da Charlie Parker olmayacaktı gibi bir e, şeyden mantık silsilesiyle aslında e, bütün bu davranışlarını kendi bir anlamda öğretme kalıbını... Kendi karakter bozukluğuyla da ilişkilendirmeden aslında bir anlamda bunca sene yaşayıp gitmiş. Bir taraftan şeyi de görüyoruz. Aslında kurumsal yapıların, üniversitelerin, liseler de olabilir bunlar. Bu tarz hastalıklı kişilikleri de on yıllar boyunca bünyelerinde nasıl barındırabildiklerini de aslında bize e, işaret ediyor film alttan alta. Yani... Çok uzun yıllar geçmesi gerekiyor. Çok başka şeyler olması gerekiyor ee, bu tarz karakterlerin ifşa olması için. Ee, hani o kurumsallıkla e, ve o kurumsallığın bu tarz karakterleri kendi bünyesinde barındırması ile ilgili sorular da soruyor bize film. Ama bunların hiçbiri e, çok ön plana geçmiyor. Esas mesele aslında müzik bir taraftan dediğin gibi. E, çünkü hani Andrew sık sık çalışırken görüyoruz çok hırslı dediğin gibi. ...bir taraftan babasıyla olan ilişkisini görüyoruz... ...ailesiyle olan ilişkisini görüyoruz... ...çok yetenekli, çok başarılı... ...ve en iyilerden biri olmak istiyor... ...ama çevresi tarafından anlaşılamamanın... ...getirdiği bir sıkıntı da var... ...çok genç... E, ...ve de takdir edilmediğini de düşünüyor... ...bütün o yeteneğinin... ...ve anlaşılmadığını da düşünüyor... ...onun verdiği bir iç sıkıntı e, da var... ...bu aslında hani... E, ...birebir ilişkilerini de etkiliyor... ...kız arkadaşıyla olan ilişkilerini de bunu görüyoruz... E, Ama hakikaten e, o kafasına koyduğu şeyi bütün boş vakitlerinde nasıl delicesine çalışarak e, ve prova yaparak geçirdiğini zaten Justin Hurwitz'in de e, şahane müzikleri eşliğinde film boyunca dinliyoruz. E, filmin müzikleri de Müzikler bence çok görmeye değer. Evet değil mi? E, filmin müzikleri de bir şekilde aslında e, Çok ön plana çıkmadı belki hani dinleyicilerimiz arasında onu merak edenler olacaklardır özellikle filmi izledikten sonra nasıl hani Oscar'larda Altın Küreler'de en iyi müzik kategorisinde aday olamaz diye. Ben şeyden tahmin ediyorum birazcık da tamamen orijinal müziklerden oluşmadığı için zannediyorum o kategoriye girme şansı yoktu bu tarz albümlerin gibime geliyor. Çünkü pek çok birkaç standart da var kullanılan sanıyorum. Bir yandan orkestrada çalıyorlar, onun bütün provaları film boyunca e, hep tabii bilindik parçalarla oluyor neredeyse. E, arada öbürleri, e, dediğin gibi hiç hani konuşulmadı bile böyle bir adaylık. Muhtemelen e, kalifiye iyi <gülüyor> geçici bu nedenle. Ama diğer adaylıklarını da söyleyelim, en iyi erkek oyuncuyu e, saydık. Pardon, yardımcı erkek oyuncuyu. En iyi film dalında da aday en iyi uyarlama senaryo. Ee, onun dışında da en iyi kurgu ve e, ses kurgusu ki hakikaten filmin kurgusu da e, böyle bir dakika kendine dikkat çeken kurguyu ben e, izleyicileri hakikaten mutlu edecek için Evet, e, Whiplash bu hafta e, başka sinema kapsamında, vizyonda. Damien Chazelle'in e, ikinci uzun metrajlı yapımı. Kendisinin henüz daha 28 yaşında olduğunda altın çizelim. Yani ne kadar genç olduğunda belirtmek açısından. E, ve de Oscar'larda da en iyi film kategorisinde aday. Evet, haftanın bir diğer filmi ise... E, Yine hazır Oscar adaylıkları da yeni açıklanmışken en iyi yabancı dilde film kategorisinin e, kuvvetli adaylarından e, ve Rusya'nın adayı. Evet geçtiğimiz hafta da Altın Küreler'de en iyi yabancı e, film ödülünü aldı. Bu arada geçen hafta Altın Küre'de belki sınavımızın ödül aldığını söylemedik ama bütün ödülleri alıyor. <gülüyor> onu da tabii ki aldı. <gülüyor> <gülüyor> Leviathan'da Cannes'da başlamıştı film. E, gösterimini orada yapmıştı ve orada da en iyi senaryo e, ödülünü almıştı. E, Andrzej Zyaginsted'in yeni filmi bir e, zamanda dönüşle ilk adını duymuştuk onu da. E, Filmin başrollerinde Aleksey Serebriyakov, Elena Liyagov, Vladimir Zyagov, Vladyenov, Vladyenov, Vladyenov, Vladyenov, yer alıyorlar. Evet, Rusya'nın kuzeyinde geçen bir hikaye bu da. Aleksey Serapriakov'un canlandırdığı Kolya karakteri. Doğup büyüdüğü e, kasabada e, araba tamirciliği yapıyor, otomobil tamirciliği yapıyor. Eski eşinden olan bir oğlu var, ergen e, ve yeni eşi. E, kendisinden genççe bir eş bu, genç ve güzel bir eş, Lilia ile. İşte atölyesinin yanındaki e, güzel büyük bir evde yaşayıp gidiyor. E, ailesinden kendisine hani miras kalmış topraklar dedesinden babasından bir sıkıntısı yok hayatta. Ee, ancak şöyle bir e, derdi olduğunu anlıyoruz ki daha filmin başından itibaren... ...kasabanın belediye başkanı Vadim e, Şelevyat... ...Kolya'nın e, arazisine göz dikmiş. Ve bunu burayı ele geçirmek için de e, elinden geleni yapıyor. Bir takım devam eden davalar olduğunu anlıyoruz. Kolya da arsasını vermemek için direniyor ve bunun için... E, Moskova'da e, yaşayan avukat bir arkadaşı Dimitri'den yardım istiyor. İşte o geliyor davalarını o takip ediyor falan ama kolye direndikçe e, Belediye Başkanı Vadim'in e, şeyleri de yöntemleri de sertleşiyor. E, hakikaten e, günümüz Rusyası e, hakkında e, son derece keskin gözlemlerle dolu ve o e, Vadim'in araçsallaştırdığı bir e, ortaya koyduğu bir e, Heyula e, bir devlet otoritesi ve onun bürokrasisi her türlü e, kötü işe batmış e, Hakikaten bir ahtapot gibi bir anlamda iş hani e, Moskova'daki en tepelere en başlara kadar uzanan bir çürümüşlük ağı içerisinde. E, o kolyanın o arsasının o arazisinin ondan alınacağını hissediyoruz başından itibaren. Onun her şeye rağmen direnişini görüyoruz. Teker teker hayattaki her şeyini kaybedişini görüyoruz. Ee, ve e, Leviathan adı da zaten e, eski ayitteki Eyüp'ün hikayesine, e, Eyüp peygamberin hikayesine gönderme yapıyor. Ve oradaki, e, hani orijinal hikayedeki o dev canavar, yaratık burada e, o Heyyul'a... ...çirkefe bulaşmış devlet bürokrasisi otoritesine dönüşüyor. Nasıl insanları gözünü kırpmadan yok ediyor, eziyor, geçiyor. Ve tabii burada kilisenin, kurumsal dinin ne kadar önemli bir yeri olduğunu çok iyi anlıyoruz. Benim bu sene en beğendiğim filmlerden biri Levy Atan. Gerçekten... Evet. E Ka Kanda da gösterilen filmler arasında da en kuvvetlilerinden biri olduğunu e, herkes söylüyordu zaten. Eee şeyin Kaşıyık'ının da en kuvvetli rakiplerinden biriydim. E, en çok konuşulanlardan biriydim. Eee Leviathan'ı ben kaçırmamasını tavsiye ediyorum tüm sinefillere. Gerçekten senenin en çarpıcı yapımlarından biri. Bu arada gerçek bir hikayeden ilham aldığını da söyleyelim söyleyinse. Fakat gerçek hikaye e, Rusya'da değil Amerika'da geçiyormuş. Ama maalesef... Aslında gerçek hikaye her yerde geçiyor. Yani bana evet, soracak olursan yani Türkiye'de her gün yaşadığımız olabilecek. bir hikaye. Evet Türkiye'ye gayet rahatlıkla e, uyabilecek e, ve maalesef her yerde de e, olmakta olan hikayelerden. Yani Soma'da, Yırca'da yaşadığımızın işte... E, Yani her yerde yaşadığımızın bundan çok bir farkı yok yani insanların başına gelenlerin e, ve bu uğurda e, sadece malını değil ama canını sağlığını pek çok şeyi kaybeden insanların e, yaşadıkları şeyin bundan hiç hiç farkı yok. Yani Kocaeli'de dilovasında yaşananlar vesaire hani o kadar çok örnek var ki e, ama... E, Çok net bir biçimde, Leviathan çok keskin bir biçimde bunu ortaya koyuyor. Benim de işte o da başka sinema kapsamında bu hafta, vizyonda. Whiplash'la beraber bu hafta tavsiye ettiğimiz film Leviathan. Evet şimdi bir parçayla devam edelim. Yine Whiplash'tan aynı adlı parçayı dinleyeceğiz. Whiplash, Hank Leviathan. Devi Bestesi Whiplash'i dinledik. Bu hafta vizyona giren Whiplash filmine de adını veren parçaydı. Filmin içerisinde de çok çalışıldığını ve çalındığını da duyuyoruz zaten. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız. Ve bu haftanın yeni vizyon filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz sizlere. Evet, bir de Fransız filmimiz var bu hafta. Gerilim macera türünde... E, ablasyon e, intikam peşinde e, olarak bizde de vizyona giriyor Arnold Departure yönetiyor filmi e, başrollerinde Deniz Menoshe e, Virginie Le Doyen e, Yolande Moro e, Florence Thomas'in yer alıyorlar E, bu film de e, aslında biraz türler arası deneme yapan e, bir e, film olarak e, ortaya çıktı. Ben henüz izleme fırsatım olmadı ama e, e, Deniz Menoset'in canlandırdığı pastor bir e, ilaç mümessili e, ve bir gün bir sabah yani sabah karşı boş bir arazide uyanıyor ve başına ne geldiğini hatırlamıyor. Oteline geri döndüğünde ise e, sırtında dikiş izleri olduğunu fark ediyor Ee, doktor olan eski e, sevgisinin uyarısıyla e, orada e, yani böbreğinin çalınmış olabileceğinden e, şüpheleniyor ve hakikaten e, ultrasonla bakılıyor. Hakikaten böbreğinin çalındığını fark ediyor ve bunun üzerine hani intikam peşinde e, kendisine bunu yapanları bulmak üzere e, bir maceraya atılıyor. Ee, bu, bu bu noktaya kadar sanıyorum daha hani klasik gerilim türünde macera türünde ilerleyen film hani belli bir noktadan sonra daha türler arası bir arayışa dönüp daha kara komedi e, ve e, farklı e, ifade anlatım biçimlerini deneyen bir filme dönüşüyor intikam peşinde. Film hafta. noir e, evet. de verdi bana gördüğüm kadarıyla. Evde bir yandan da. Birşini Ledeo'ya'nın canlandırdığı bir e, eşi var, Deney Ledeo'ya'nın karakterinin. E, onunla da ilişkileri bir hayli problemli. E, bir yandan da hayatımın o tarafını dengede tutmaya çalışıyor. E, ama böyle bir, 10 sene önce daha çok vardı galiba. Hani bir sabah uyanacaksın <gülüyor> ve e, sırtında dikiş izleri olacak şeyin e, bir film varyasyonu. Evet bu hafta bir gerilim aksiyon filmi daha var. Bu sefer Amerika'dan gelen Michael Mann'ın yeni filmi Black Hat Hacker. Bu arada Hacker Türkçe'si nasıl artık Türkçe'ye girmiş bir kelime olarak Hacker. Black Hat kelimesi ise aslında Kötü niyetli anlamına da geliyor bu kovboy filmlerindeki kötülerin genelde siyah şapka giymesinden yola çıkarak. Hacker dünyasında da Black Hat denen hackerlar kendi kendilerine fayda sağlamak için, zevk için çeşitli kötülükler yapan hackerlara verilen isimmiş. Filmin başrollerinde Chris Hemsworth, Viola Davis, Tanguy ve Langley Home yer alıyorlar. Adından da anlaşılacağı üzere bir hackerın öyküsü. Mahkum edilmiş 15 yıl hapse genç, yakışıklı, işte, prensörden canlandırdığı çok iddialı bir hacker. Fakat öyle bir suç çıkıyor ki ortaya, öyle bir tehdit ortaya çıkıyor ki dev bir siber suç ağı bununla sadece o başa çıkabilir diyerek hapisten bir anlaşmayla çıkarıyorlar ve yardım istiyorlar bu eski hackerdan. Bu mesela hani bu şeyi çok görüyoruz filmlerde ve dizilerde işte bir şekilde hapse dürmüş, düşmüş hackerlardan yardım istenme ve onun karşılığında bu insanların serbest kalması gibi. Ben bunu hiç gerçek olduğunu düşünmüyorum gerçek hayatta. <gülüyor> <gülüyor> ya ne olursa olsun Niye bu insanları bir kere yakaladılar mı asla salacaklarını ve herhangi bir e, bilgisayarın yanına yaklaştırmayacaklarını o kadar eminim ki. <gülüyor> ne olursa olsun o yüzden ben daha hani filmin başından girmekte zorlanıyorum ama yine de Michael Mann'in e, hakkını vermek lazım e, bu tarz hikayeleri ben, anlatmak. Hem da... burasının zaten hacker olmasını o kesinlikle yapması <gülüyor> <bayağı bir> zorlanıyor. <gülüyor> Evet o da ayrı yani hani e, meselelere yaklaşım daha torvari olacağını beklediğimiz bir isim olduğu için. Yine de e, Black Hat Hacker e, Michael Mann imzasıyla bu hafta vizyonda men'in hatrına e, aksiyon sevenler için e, izlenir bence. Bu hafta bir, evet, bir de... Tamamen dijital çektiğini de söyleyelim. Michael Mann sinematografisiyle uh -huh. e, takip edilen bir yönetmen e, bir süredir e, dijital 35 karışık deniyordu. E, yine anamorfik lensle işte geniş ekran olarak e, daha eski sinematografik tekniklerde kullanmış ama artık tamamen o da dijitalde çekiyor. Evet gelecek dijitalde diyebiliriz yani artık herkes o tarafa doğru ilerliyor. Artık şimdiki sabahına geldi yani. <gülüyor> evet evet. Ee, bakalım Türk sineması bu açıdan nereye gelecek? Bu hafta mesela enteresan bir yapım var o açıdan. Orada dijital teknolojinin kullanımı konusu bizde de konuşulabilir. Fatih'in fedaisi Karamurat. Ee, tarihi aksiyon filmi. Bizde e, son yılların popüler bir türü. Aslında bu Yeşilçam'dan kalan türlerden biri. Yeşilçam'da malum fantastik aksiyon, tar fantastik tarihi aksiyon e, bizim hakikaten... Medar iftarımız alt türlerden biriydi. Yıllar boyunca severek izledik Tarkan filmlerini, Karamurat filmlerini. Şimdi bunların 21. yüzyıl versiyonlarının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yine benzer abartılı, absürtlükte olması da bence Yeşilçam geleneğini yaşattıklarının da bir işareti olarak okunabilir belki de. Evet, yani... Milliyetçi söylemlerin de aynı şekilde hatta daha da güçlenerek işin içine hem milliyet hem dini katarak var olduklarını da belirtmek lazım. Yani o dönemki filmlerin okumdan, o açıdan eleştirileri okumaları mevcut. Şimdikiler onları bile geçiyor bu bu yönden. Fatih'in fedaisi Karamurat dediğin gibi bu alt türün de neredeyse bir kendine özgü alt filmin e, yeniden yapılmış. Bu Karamurat filmleri var bir tane bile değil. bir e, Birkon yönetmiş bu yeni Karamurat'ı. E, Fatih Usta, Bahadır Sarı, Nezih Işıcan ve Ceyda Tepeliler e, bahsörlerdi. Bir de tabii Fethi'nin büyük e, gişe başarısının da burada bir etkisi var. Hani hem o zaten var olan bir gelenek ama madem e, işte böyle Fatihli Fatih'li filmler bu kadar iyi bir şey yapabiliyor. Demek ki bunu denemekte de hayra var diye düşünmüş olsa gerek yapılmışlar. E, bu sefer İstanbul Fethi'nden önce geçiyor hikaye. Fatih'in sebaesinin Rumeli'deki e, maceralarını anlatıyor. E, Kara Murat'ın maceraları. E, bu arada bu filmlerde yani Sonuçta Fatih Sultan Mehmet resmi çizilmiş ve sonuçta bir Osmanlı padişahı olup olarak çok e, tipik bir buruna sahip e, bir kişi. yani bütün padişahların resimlerinde görüyoruz bunu. Hem Fethi'de hem burada böyle kalk burunlu oyunculara hiç e, pros. Protez falan da takmadan e, Fatih oynatmaları beni hakikaten rahatsız ediyor. Yani çok basit bir nokta ama bu bilinen bir şeyse, tarihi filmlerde de bir gerçek karakteri canlandırıyorsa bir oyuncu, bilinen resmi de varsa e, biraz benzetmeye çalışır insan. Ben bunu anlamıyorum hiçbir şekilde. Ben de açıkçası esmer olmayan bir Kara Murat, üstelik de <gülüyor> genelde böyle... <gülüyor> ...kumral ve... E, ...ne bileyim... E, ...göğüs kılları bile yok yani... ...o kadar şey ki... E, ...baya... E, ...ne bileyim... E, ...başka bir yerden kalkmış gelmiş e, gibi... ...başka bir filmden buraya geçmiş gibi bir hali var. E, yani Kara Murat'ın filmin ana kahramanı olmak üzere... ...o da bana eski Kara Muratları çok özlettirdi açıkçası. Yani tip olarak yani onun kastımlığında de bence ciddi problem görüyorum. Evet Kara Murat demeleri için bir neden olması lazım diyorsun haklı olarak... Yani o hani birazcık hani acımasızlığından, kara gözlülüğünden hani şey açısından e, olabilir cesaretinden ama yani biraz esmer olmasında bence bir sakınca olmazdı. E, evet Fatih'in fedaisi fedayesi Karamurat'ta bu hafta vizyonda haftanın tarihi aksiyon filmi olarak. İki tane daha yerli yapımımız var bu hafta. Bunlardan bir tanesi devam filmi. Çılgın Dershane 4 ada. Çılgın Dershane serisi Dershaneler kapatılmasına rağmen devam ediyor. <gülüyor> Bu artık sonuncusu mu olacak? Evet öyle bir çetay var değil mi? Dershanelerde. <gülüyor> e, belki bunlar da dershaneler gibi özel okula dönüştürürler. Çılgın dershane 5 özel okul <gülüyor> alt başlığıyla belki çekilir. <gülüyor> Bilemiyorum ne olacak ama... Çılgın Dersanede 4 adada gene bundan önceki filmlerde olduğu gibi benzer konvansiyonları devam ettiriyor. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'i görüyoruz. Başrollerde Okan Karacan, Fulya Keskin, Ozan Aydemir, İlmi Cem İntepe, Veysel Diker yer alıyorlar. Bu sefer Antalya'da çekilmiş ve de birazcık bu ıssız ada şeyleriyle, klişeleriyle ve e, Hollywood korku sinemasının e, korku komedi klişeleriyle e, dalga geçen e, bir komedi filmi olarak karşımızda diyebiliriz. Evet, ada deyince zaten hani zombilerin düğünü geliyor aslında benim aklıma ilk olarak Türkiye'deki son dönem sinemada e, ada ya gidince kötü şeyler gelebiliyor insanın başına. E, bu ilk üç filmde beni Benim en ilginç bulduğum şey belki de tek ilginç bulduğum şey filmlerin sezon dışında turistik bölgelerde çekiliyor olmasıydı. Yani Antalya'daki büyük otellerin bir nevi işte sezon dışı boş dönemlerine böyle bir sinema sektörüyle işbirliği yaparak iki tarafa da yarayacak bir şekilde hem ucuz lokasyon bulma hem boş kalan filmler. Otellerde böyle çekim yapılması gibi bir sinerji yaratarak daha endüstriyel açıdan ilgimi çekiyorlardı yani. O açıdan çılgın dershanelerin devam ediyor olduğunu görmek ilginç. Ve biraz önce bahsettiğin gibi aynı yaklaşımla devam ettiğini de görüyoruz zaten. Evet. Haftanın son yerli yapımı Mazlum Kuzey ise yine bir başka aslında son dönem türlerinden birine bir karakter yaratmaya yönelik bir komedi filmi. Ee, Recep İvedik tarzında karakterin ismini alan filmlerden biri Burada da bir fantezi müzik şarkıcısı Mazlum Kuzey Ve onun maceralarını takip ediyoruz Ali Adnan Özgür yönetmiş ee, Mazlum Kuzey'i Önder Açıkbaş canlandırıyor Ona Turan Selçuk Yerlikaya, Seçil Buket Akıncı ve Dilberay gibi isimler eşlik ediyorlar ee, işte, Geceleri barlarda sahne alıyor ee, Gündüzleri kıraathanelerde aylaklık yapıyor Ee, ...arkadaşıyla çıktığı yolculukta başına aksaklıklar geliyor. Bel altı klasik homofobik esprilerle dolu bir e, yeni bir komedi karakteri yaratma üzerine bir film Mazlum Kuzey. Bir de şu da son dönemlerde birkaç örnek daha karşımıza gelmeye başladı. Ee, orta yaşlarına gelmiş artık hayatta tutunamamış e, parası pulu olmayan... Bir şekilde hani aslında iyi ama tutunamamış dediğim gibi ailesi de olmayan karakterler bir anda aileden bir haber alıyorlar. Daha birkaç hafta önce böyle bir film vardı. Burada da Mazlum Kuzey benzer bir şekilde işte yetim büyümüş, hayatta var olmaya çalışırken işte birden babasından bir haber alıyor. Bu da böyle bir tekrar ortaya çıkmaya başlayan bir tema olarak görünüyor son aylarda, senelerde bile değil aylarda. Evet bu hafta bir de küçük dinleyicilerimiz için, küçük sinema severler için bir film var. Big Hero 6 6 süper kahraman. Bu da Disney yapımı, bir animasyon filmi. Bu, bu da... da haftanın Oscar adaylarından bu arada onu da söyleyelim. Evet onları daha uzun uzadıya konuşacağız ama e, yılın son döneminde vizyona girip e, Oscar adaylığı da garantilemeyi başardı e, Big Hero 6 6 süper kahraman. Burada e, robotlara e, özel ilgisi olan e, bir çocuk Hero e, abisinin e, üniversitedeki laboratuvarına gidiyor abisiyle birlikte. Orada abisinin 5 okul arkadaşıyla beraber tasarladıkları robotu Ee, ama bu arada geliştirilen e, projede e, bir kötü karakter tarafından çalınıyor. Bunun üzerine e, Küçük Hiro bu yeni arkadaşlarıyla beraber e, kötülerin peşine düşüyorlar ve böyle e, altılı bir süper kahraman macerası ortaya çıkıyor. Evet bir Marvel e, çizgi romanından uyarlama olduğunu da söyleyelim hemen. Men of Action'da Men of Action'da belli olmayan Yeliklik'te e, Böyle bir biraz Japonlaşmış bir San Francisco'da Geçiyor hikaye Evet şimdi bir müzik arası vereceğiz Ve Altı Süper Kahraman'da Kullanılan bir parçayı dinliyoruz Fallout Boy seslendiriyor Immortals Loud Boy'dan dinledik. Immortals bu hafta vizyona giren alt süper kahraman filminde kullanılan parçalardan biriydim. Evet yoğun bir vizyon var bu hafta. Ee, ama e, Whiplash ve Leviathan gibi ön plana çıkan iki film var. Ancak onların yanı sıra alternatif gösterimler de devam ediyor. Ee, İstanbul evet, Moderni Pera Müzesi'nde. Bugünkü e, tercuma yeni sinema ile başlayabilir. Mesela biraz sonra başlayacak çünkü. Evet. Ee, saat 7'de de Levent Kültür Merkezinde Derviş Aynen balık filmi gösterilecek e, ve filmden sonra Derviş Aynen izleyicilerin sorularını yanıtlayacak gelecek hafta da hafta içinde gösterime devam edecek balık filmi Levent Kültür Merkezinde evet her gün izlenebilir önümüzdeki hafta boyunca Ee, bu arada Pera Müzesi'nde kahve bahane sinema şahane programı devam ediyor. 14 Ocak'ta başladı. 1 Şubat'a kadar devam edecek. Ee, orada da bu akşam saat 19'da kahve hakkında bir film e, gösterilecek. Onun hemen arkasından saat 8.30'da Duman Smoke filmi, e, Ben Mang e, Poloster ortak yapımı gösterilecek. Yarınki program ise saat 14'te sıcak kahve, Hat coffee ve ardından e, filmin yönetmeniyle bir söyleşi var. Daha sonra saat 18'de ise Jim Carmush klasik kahve ve sigara izlenebilir. Pazar günü ise 14'de Smoke tekrar gösteriliyor. 16'da onun devamı olan Blue in the Face Karanlık Sokaklar. 18'de ise Straight to Hell Doğrudan Cehenneme izlenebilir. Evet İstanbul modernde de Oscar'ın yabancıları devam ediyor Oscar'larda. Ülkeleri tarafından e, aday gösterilen filmlerin bir kısmını göstermekte bu dizide. E, yarın öbür gün son gösterimler gerçekleşecek. Evet, yarın öbür gün son gösterimler gerçekleşecek. E, orada da e, cumartesi günü saat 13'de Beni Baştan Çıkar Sedius Mi Gösterilecek 15'te İda var e, ki Oscar'larda iki kategoride adaylığı söz konusu. Saat 17'de ise bu hafta vizyona giren Leviathan orada da gösteriliyor. Pazar günü ise saat 13'te İnsan Sermayesi, saat 15'te Turist, Force Majeur ve saat 17'de Mısır Adası Cornwall Island gösterilecek. İstanbul Modern'de Oscar'ın Yabancıları programı çerçevesinde. Bu arada hemen yine sinefillerin merakla bekledikleri... E, Her sene If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali de yaklaşmakta. İstanbul'da 12 Şubat, 22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Daha sonra 26 Şubat, 1 Mart tarihleri arasında da Ankara ve İzmir'de gösterimleri gerçekleşecek. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin. Önümüzdeki hafta size çok daha detaylı olarak programdan bahsedeceğiz. Programın bir kısmı açıklandı, bir kısmı açıklanmaya devam ediyor. Ee, onları daha detaylı konuşacağımızı belirtelim şimdiden. Ee, Altın Küre ödülleri verildi geçen hafta ve Altın Küreler'de en iyi e, orijinal şarkı ödülünü alan parçayı dinleyeceğiz şimdi. Daha sonra e, ödülleri değerlendireceğiz ve Oscar adaylıklarını konuşacağız Melis'le birlikte. En iyi e, şarkı e, ödülünü alan parça Selma filminden geliyor. John Legend ve Common ortak beslesi Glory. One day when the glory comes It will be ours, it will be ours, oh, one day, when the war is won, we will be sure.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 John Legend ve Common'dan dinledik. Glory'im e, Altın Küreler'de en iyi e, şarkı ödülünü almıştım. Bakalım e, sırada Oscar'lar var. Evet önce Altın Küreler'i sonra Oscar'ları konuşacağız. Melis telefon attığımızda. Evet Melis Altın Küreler'de senin için sürpriz var mıydı? Valla çok fazla yoktu. Ee, Oscar adaylıklarında da hani bir iki ufak e, sürpriz dışında yok. Bu sene öyle bir... E, Yani hiçbir sana çok büyük sürprizler olmuyor ama bu sene de öyle devam ediyoruz. Ee, burada insanların şaşırdığı özellikle sinema yazarlarının Selma'nın e, ödüllere hem aday gösterilmiyor oluşu hem adaylığı olsa da Altın Küre'de almıyor oluşu. Altın Küre'de özellikle aslında şaşırtmadı bu beni hatta adaylıklar daha çok şaşırttı. Çünkü sonuçta Selma çok Amerikan bir hikaye atmışlar yazmışlar bu sivil hareketleri anlatan bir hikaye ve sinema dili olarak da biraz fazla televizyon vari çok aslında yenilikçi bir tarafı yok bence hı hı. o yüzden hani yabancı sinema yazarlarının özellikle bu filme ilgi göstermesini ben zaten beklemiyordum ama Oscar'larda da e, hiç ilgi görmemesi biraz acıklı tabii çünkü orada da tabi e, yani akademi üyelerinin hala büyük bir çoğunluğunun Beyaz, erkek ve belli yaş üstünde olduğu e, faktörü e, işin içine giriyor. Zaten altın kürelerde sonuçlar da bununla bir güzel dalgalarını geçtiler Selma filminden bahsederken. Yani işte 1960'larda böyle ayrımcılıklar vardı, böyle sıkıntılar vardı. Zaten günümüzde bunlar geçti gitti, geçtiğimiz yıl boyunca da gördük hiç böyle sıkıntılarımız yok artık evet. diyerek. Bütün Ferguson evet. ve sonrasında Amerika'nın dört bir tarafını saran e, ayaklanmalara böylece işaret etmiş oldular. Yani bu şarkı aslında Ferguson'a de selam çakarak hani bence Oscar'larda da en iyi şarkı alır. Başka da bir ödül. Zaten pek fazla bir adaylığı da olmadı. Hı -hı. E, en iyi film adayı olmasına rağmen e, başka da pek bir e, ödül alacağını sanmıyorum. Ama bu da bir yandan böyle bir akademinin kendisini e, temize çıkarıp ama bakın şarkı işte Ferguson diyordu ona rağmen ödül verdik gibi bir e, kendilerini iyi bir pozisyona koymalarını da sağlayabilir. Altın Küreler'de Boyhood ve Büyük Budapest'te Oteli ön plana çıktı. Her sene konuşuyoruz bu drama ve komedi ayrımının ne kadar problemli bir şey olduğunu ama yine... Evet. Drama kategorisinde oyunculuklarda da Eddie Redmayne ve Julianne Moore ödülleri aldılar. Ki orada da ben şeye ağırlığın yani daha doğrusu oyların şeye gittiğini düşünüyorum. Her ikisi de... E, sağlık problemleri yaşayan karakterleri canlandırıyorlardı. Bu e, sol ayağı My Left Foot'tan beri böyle sıkıntılı karakterler bir anlamda hani ödül avcısı e, rollere dönüşüyorlar. Edward May in The Theory of Everything'de e, ünlü e, bilim adamı Stephen Hawking'i canlandırıyor. E, şey ise Julianne Moore ise Still Alistair e, Alzheimer hastası e, bir kadını canlandırıyor. Dolayısıyla her ikisi de sağlıklarının bir şekilde gittikçe zorlanmasının da performanslarına başarılı bir biçimde yansıtmalarının da bu ödülleri kapmada bir rolü olduğunu düşünmemiz lazım. Orada bir hani rollerin biraz klişe bir tarafları olduğunu altını çizelim bence. Evet, yani Julianne Moore bu rolüyle e, Oscar'larda da aday oldu. Bu rolüyle değil, Map to, Within, uh -huh. Map to the Stars'da değil. Ama bir yandan hem Map to olması hem bu film olması. Julianne Moore'ın zaten sevilen bir oyuncu olması bence bu sene Oscar'larda oldukça yüksek e, şansları. E, ayrıca adaylardan biri sürpriz olarak e, kadın oyuncu da Oscar'larda e, Marion Cotillard oldu. O da hani hem çok ufak bir filmle e, Darden Kardeşler'in filmiyle aday hem daha önce kazandı, neredeyse almayacağı fikrin olduğu için bir kat daha e, Julien Moore'un e, oranını arttırıyor bence şansını. E, erkek oyuncuda da dediğin gibi Redmay'ın tam böyle bir e, Oscar yeni diye de adlandırılan cinste e, bir rolü var ama bir yandan da Oscar'larda aday olmasına rağmen Altın Küreler'de komedi dalında en hı hı. iyi erkek okusuyu alan Michael Keaton'ın Birdman'de bence çok çok büyük bir şansı var. Ee, hem Hollywood'un kendinden bahseden filmlere belli bir ilgi göstermesi, hem e, sağlık problemi olmasa da e, akıl sağlığı konusunda çeşitli e, soru işaretleri olan bir karakteri canlandırıyor olması, hem filmin genel olarak... E, Gol adaylık almış olması. Sence Michael Keaton'ı bir gıdım öne çıkarıyor. Evet ben de e, en iyi erkek oyuncu kategorisinde Michael Keaton'ın öne çıktığı konusunda seninle aynı fikirdeyim. Ama yönetmen konusunda da e, Linklater'i gene bir adım daha şanslı görüyorum. O da e, çok ani sıra dışı bir projeyi altından bu kadar başarıyla kalkmış olması ve ortaya bu kadar etkileyici bir film çıkarmış olmasının da akademi e, üyelerini etkileyeceğini de düşünüyorum. E, ama göreceğiz bakalım e, nasıl evet, etkileyecek. Orada olacağım. şeyi de merak ediyorum ben yani Inheritance'in bir şanssızlığının da geçen sene Corona'nın almış olması hı hı. gibi geliyor. E, i̇ki sene üst üste bu Meksikalı 3-12 olarak da sanılan bir de yanlarında Beltoro var. E, bu dışarıdan gelmiş genç iddialı e, Meksikalı yönetmenlere iki sene üst üste Oscar verirler mi yönetmen dalında çok şüphan var. Bu ezen aradan sıyrılabilir e, ama bakalım göreceğiz Şubat, 22 Şubat e, sabah karşısında. Evet e, böylece e, bir sinefi programının daha sonuna geldik aslında e, ve e, biz Oscar'larla ilgili çok yani çok fazla kategori var daha da konuşacağız hatta önümüzdeki haftalarda belki müziklerine de ayıracağımız bir program da yaparız e, ödül törenine kadar e, konuşmaya devam ederiz adaylıkları. Ee, ama e, dediğim gibi e, bu hafta eee eni yabancı dil kategorisinde aday olan filmlerden Leviathan vizyona girdi. Onun dışında aday olan e, diğer filmlerin bir kısmını da İstanbul Modern'de izlemek mümkün hala. Teknik masada Belki, animasyon adaylarından eee Altı Süper Kahraman ve eee eni film adaylarından Uçlaştı sinemalarda. Doğru o da öyle. Bu arada enteresan biçimde e, hep konuştuğumuz üzere Lego filminin de e, adaylar arasına girmemiş olması da enteresan olarak en herkesin dikkat edildi. bence oydu zaten adaylıklar. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim senin en beğendiği filmleri hani e, Kutu Cüceleri ve e, Ejderhan Nasıl Eğitirsin ikisi ikinin de e, olmasına da şaşırmadım. Yine de evet enteresan bir kategori e, en iyi animasyon canlandırma onları da bilare konuşmaya devam ederiz. Teknik Masada Feryal'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, önümüzdeki haftalarda e, yine Oscar'lı e, konuşmalara devam edeceğiz. E, görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. Nefil Hazırlayan ve sunanlar Bilis Behlil ve Yeşim Burul